Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahin ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nâvudu billahi min şururi enfusina ve min siyyati amalina men yehdihillah fela muzillela ve men yudlil fela hadiyela ve neshadu en la ilaha illallah vahdahu la şerike lah ve neshadu enne abduhu ve rasuluhu emma Ey ya ibadallah. Ittakullaha ve ateyu. İnne Allaha muallizina ettakav bellezina hum muhsinun. Kalallahu taala azza ve cel fi kitabihil kerim. Evzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu amenu. Ila ahir el ayah. Lekalallahu taala fi ayaten akher. Amlهم شرکا شراؤ لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ve Kâl Allâh Taala fi آية آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربيكم ولا تتبعوا من دونه أulia قليلا ما تذكرون. Ve Kâl Allâh Taala fi آية آخر استوذ بالله إن الحكم إلا لله اَمَرَا اَلّٰى تَعْبُدُوا اِلّٰى اِيّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اِكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Sadakallahu'l-Azim Okuduğum ayet-i ilk olarak Nisa suresi 136. ayette Ey iman edenler iman edin nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin imanınızda amellerinizi şahit tutun imanınızı ispat edecek şekilde yaşayın. İkinci ayette Şura Suresi dördüncü ayette Pardon Şura Suresi 21. ayette Onların yoksa Allah'ın dininde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak şurakası ortakları mı var deniyor. Yine Araf Suresi 3. ayette ise Rabbinizden size indirilen kitaba tabi olun, ona uyun. Ondan başka veliler, dostlar, evliyalar edinmeyin ve onlara uymayın denilir. Son okuduğum Yusuf Suresi 40. ayette ise egemenlik, hakimiyet Sadece Allah'a aittir. Allah sadece kendisine kulluk yapmayı, ibadet etmeyi emretti. İşte dost doğru din budur. İnsanların çoğu ise bunu bilmezler. Buyurulur. Sevgili kardeşler, Türkiye'nin ve içinde yaşayan bizlerin, dünyanın ve dünyada yaşayan şu kadar milyar insanın başlarındaki belalar, musibetler, şikayetler, sıkıntılar hepsi tek bir sebeple izah edilebilir. Allah'ın indirdiği kitaba tabi olmamak. O'nun istediği gibi iman edip hayatına imanını yansıtmamak. Bütün problemlerimizin, şikayetlerimizin aslında sebebi budur. Maddi manevi, iç dünyamız, dış dünyamız, kendimiz ve çevremiz, bütün konular Allah'ın kitabına teslim olmamak, onun istediği gibi imanımızı ortaya koyamamakla alakalıdır. Çünkü bütün peygamberler toplumların ıslah edicileri, onlara Allah'tan mesaj getiren kişiler tedaviye buradan başlamışlar. Esas problemin imanla alakalı problem olduğunu değerlendirmişler. Kur'an-ı Kerim bunu Nahil Suresi 36. ayette. Estağhizullâh ve lekad be asnafi külli ümmetin resûlen eni abudullâhe bu tağud şeklinde izah ediyor. Biz bütün peygamberleri toplumlarına Allah'a kulluk yapın ve tavuta kulluktan sakının demeleri için gönderdik. Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'a kulluğa davet ve başkalarına kulluk ki Allah'ın hükümlerine tabi olmayan, insanları da Allah'tan uzaklaştıran düzen ve onların uygulayıcıları anlamındaki tağuttan insanları sakındırmak. Peygamberlerin gönderliş gayesi budur. Yani tevhidi ikamedir, şirkten insanları sakındırmaktır. Bırakın eğitim kurumlarını camilerde bile maalesef tevhidden yeterince bahsedilmez, hatta öz itibariyle hiç bahsedilmez, şirkten küfürden insanları sakındıracak putperestlerin çağdaş boyutlarını izah edip onlardan insanları uzaklaştıracak herhangi bir mesaj sunulmaz. Tam tersine bazen putperestlerin övüldüğü, bazen putçu düzenlere dualar edildiği, onlara dini dinin koltuk değneği gibi kullandırılıp alet ettirildiği, hakla batılın karıştırıldığı mesajlar sunulur. Evet, Tevhid'den bahsedilmez, bahsedilse yasak savma babından ve fincancı katırları ürkütmemek için tümüyle hakla batılın karıştırıldığı, ondan da daha büyük bir problem olarak hakkın ketmedilerek gizlenildiği unsurlar içinde gündeme gelir. Evet, abdesti bozan konulara önem verildiği kadar, imanı bozan konular önem verilmez, gündemleştirilmez. Halbuki insanların kurtuluşunun yegane yolu dosdoğru bir tevhid inancıdır. Kur'an kavramlarının tasih edilmesi, boşaltılanların yerini Kur'an'ın mesajlarıyla doldurulmasıdır. Özellikle La ilahe illallah kavramını hakkıyla insanlara öğretmek ve bunun ne anlamlara geldiğini sadece bilgiyle değil yaşayışıyla da insanların göstermesi gerektiğini din olarak izah etmekten geçer. Evet. Problemlerin tek sebebi tevhidden uzaklaşmak. Çözüm de tevhide her şeyiyle uymak ve tabi olmaktır, dedim. İslam düşmanları, İsrailliler Amerikalılar, Türkiye'den, Suud'dan vesaireden korkmuyorlar. Tevhid ehli gençlerden, insanlardan, daha doğrusu tevhidi mesajdan korkuyorlar. Ölümden korkmayan insanı başka bir şeyle korkutamazsınız. Şeh şehadeti şeref bilen insanların inancını bozmadan, onları alt edemezsiniz. O yüzden tevhid inancı bizim izzetimiz, onurumuz dünyamızın güzelleşmesi için kendimizin huzura kavuşması için yegane dayanağımızdır. Ahirette de kurtuluşumuz ancak La ilahe illallahı hakkıyla yaşadığımız zaman gerçekleşecektir. Bir memleketi düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, efendim bazı ıslahat çalışmaları yapmak, tevhidi bilinç gündeme getirilmeden delik suyla doldurmaya çalışmak kadar beyhude bir iştir. Hep bu yapılıyor zaten. Ahlaka vurgu yapıldıkça, namaz kılın, tesettüre riayet edin denildikçe fesat artıyor yani tevhide dayalı bir devlet sistemi olmayınca, insanların Allah'a tümüyle teslimiyeti, onun hükmüne boyun eğmesi söz konusu olmadığında ıslahat teşvikleri hiçbir işe yaramıyor. Çözüm, cahiliye düzeninin tümüyle değiştirilip, yerine saadet asrının anlayışını devletini ikame etmekten geçer. Aynen Peygamberimizin yaptığı gibi. O da Mekke'yi düzeltemedi, ıslah edemedi, ifsadı ıslaha çeviremedi. Ne olmadığı müddetçe, Kur'an'ı hakim kılmadığı müddetçe. Yani ancak Kur'an'ın topyekün sistem olarak uygulandığı Medine'de saadet asrı gerçekleşti. Mekke'de o devlete bağlı olduğu fethedildiği zaman dünyevi ve uhrevi kurtuluşun adımını atmış oldu. Evet insanların sahih bir inanca tevhidi bilince, Kur'an'i eğitime inkılabi çizgiye yönlendirilmediği müddetçe uğraş ve gayretler beyhude olacaktır. Siz ne kadar fazilet, ahlak ve benzeri özelliklere teşvik ederseniz edin. Çözüm gelmeyecektir. Tevhid, o yüzden Allah'ın bizden istediği birinci esastır. O olmayınca yaptığımız hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Namazın da, orucun da, diğer ibadetlerin de geçerli olması için şirkten uzaklaşmamız, tevhidi tümüyle benimsememiz, esasların en başında gelir. Kur'an'ın en fazla önem verdiği husus tevhiddir. Kur'an'da genel kabule göre ayetlerin üçte biri, en azından üçte biri tevhidle alakalı ayetlerdir. İşte tevhid suresi olan İhlas suresi, Kur'an'ın üçte birine eşittir denilmesi konusuyla alakalıdır. Mekke'de inen bütün ayetler tevhidi oluşturmak için inmiştir. Ahkam ayetleri çok sonralara ertelenmiş, insanlara sağlam bir iman vurgusu yapılmıştır. Medine'de inen ayetler de hep imana vurgu yapan ey iman edenler ifadesiyle söz konusu edilir. Müslümanlar, yeryüzünde fitnenin ortadan kaldırılması, ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözünün, hükmünün hakim kılınması hedefi çevresi çerçevesindeki İslami mücadelenin ana ekseni tevhid ve şirk mücadelesidir. Maalesef bugün vahyin ölçüleri ve bu ölçülere dayalı nebevi örneklik istikametinde tevhid-şirk ekseni unutuldu, batı menşeli bir kavram olan özgürlük ekseninde iktidarlar değerlendirilir oldu bu bir eksen kaymasıdır bu bir ufuk dejenerasyonudur tevhidi mücadele stratejisinin taktik kazanımlar ve görece özgürleşmeler adına feda edilmesi bir istikamet krizine girilmesi demektir tevhidi anlamda toplumsal değişim egemen şirk sistemi ve kurumlarıyla uzlaşmaktan bütünleşmekten uzak durmanın yanı sıra kısa kimi dünyevi kazanımlar uğruna esas hedef ve istikametini terk etmeyen dünyevileşmeye prim vermeyen, İslami duruşlarında temel akidevi ilkelerinde sebat eden şahsiyetlerin şahitlikleriyle ancak gerçekleşir. Yüce Allah'a ve ahiret gününe imanın bir gereği olarak İslam davetçileri için en güzel örnekliğin sahipleri olan Resul ve Nebilerin Allah'a kulluk etmek ve tağuta kul olmaktan sakındırma davetiyle toplumlarına gönderildikleri gerçeğinden hareketle muhatap olunan toplumu tağutu reddetme ve yalnız sadece Yüce Allah'a kulluk yapma bilincine taşıma sorumluluğumuz her şeyden önce gelir. Bu sadece hocaların sorumluluğu değil, bütün tevhid ehli insanların sorumluluğudur. Yeryüzünde hakkın ve adaletin ikame edilebilmesi ancak şirkin her türlü iktidarına son vermekle mümkündür. Şirkin, fiili temsilcileri konumunda olan tağutların reddi ve onlardan uzak durulması imani bir zorunluluk, en önemli İslami bir sorumluluktur. Tağutlar reddedilmeden Allah'a iman geçerli olmaz. Bakara Suresi 256. Ayet Oysa geçmişte aynı ölçülere sahip olduğumuz bazı Müslümanlarca bugün tağut kavramının içi boşaltılarak sadece zorba, despot anlamı verilmek istenmektedir. İşin doğrusu şudur ki ister baskıcı şiddet uygulayıcı olsun, ister liberal demokrat nitelikli olsun, Allah'ın hükümlerini esas almayan, onları tüm sisteme uygulatmayan kimseler ve onların düzenleri tağut kapsamı içinde değerlendirilmek zorundadır. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, istikamet üzere ol ölçüsü gereğince, cahiliye sistemi bünyesinde ve belirlediği çerçevede sistem içi politika yaparak ya da kör şiddete dayalı yöntemi kullanarak değil, merhameti, hikmeti ve güzel örnekliği esas alan bir davet, eğitim ve şahitlikle ve bu yöntemle tevhidi toplumsal dönüşüme ulaşılabileceğine inanmak durumundayız. Yani insanları ya demokratleştirme veya kör şiddete ulaştırma bir çözüm değildir. İkisinin aşırı bir uç olduğunu, itidalin İnsanları tevhide davet etmek ve topyekun Kur'an'ın hükümlerini nebevi usulle tekrar hayata geçirmek olduğunu ısrarla savunuyoruz. Rabbim Allah'tır deyip de istikamet üzere olanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner, korkmayın, üzülmeyin diye müjdeler verirler ve onları cennetle müjdelerler. İslam'ın toplumsal dönüşüm öğretisi tepeden inmeci, iktidar endeksli bir öğreti değildir. İslam İnkılabı'nın öncelikle kalplerde, zihinlerde ve fertten topluma giden bir süreçte sosyal hayatta olmasını İslam öngörür. Davet süreciyle gelişip yaygınlaşması öngörülen toplam, toplumsal değişimin metodu her halükarda iktidarı elde etmeye dayalı ihtilalci, darbeci bir yaklaşım değil, toplumsal dönüşümün esas alındığı davet, tebliğ, eğitim ve şahitlik görevinin hakkıyla ikame edilmesini öngören bir süreci ifade eder. Bu hedefe doğru yol alınırken apaçık olan hakkın gizlenmesi, ertelenmesi, batılla senteze yönlendirilmesi söz konusu olmamalıdır. İslam'ın iktidarı hedef için İslam'ın ölçülerini ertelemek, ihmal etmek, taktik ihtiyaçlar için stratejik hedefleri ve istikameti terk etmek bize tanınmış bir hak değildir. Bu konular içtihatlarla belirlenmeye de müsait değildir. Nebevi uygulamada vahiyle yönlendirilen, ilk Kur'an neslinin örnekliğinde ortaya konan yoldaki işaretlerle apaçık, anlaşılır ve tartışılmaz biçimde netleştirilmiş bulunmaktadır. Gerek yaşadığımız coğrafyada gerekse dünya genelinde bir tarafta tekfirde ölçüsüzlüğe yönelen bir haricileşme, diğer tarafta şirk ve küfür amellerini bile meşrulaştıran mürciyeleştirme, iki ayrı ucu temsil etmektedir. Bu iki uç anlayış, etki ve tepki sonucu birbirlerini beslemekte ve egemen güçlerin İslam mesajı karşısındaki plan ve projelerine hizmet eden bir misyon ifade etmektedir. İşte bu tespit ve hatırlatmalarımız ışığında bu coğrafyada tevhidi uyanış sürecinin bakiyesi tüm Müslümanları bahsettiğimiz her iki aşırılıktan uzak kalarak Kur'an'ın insanlığa hayırlı olma ve şahitlik yapma sorumluluğunu yüklediği vasat ümmet çizgisine davet ediyoruz. Bizler tevhidi uyanış sürecinde çaba sarf eden tüm Müslümanlara sistem içi demokratikleşme ya da kör şiddet uçlarına savrulmak yerine vasat çizgiyi orta yolu öngören nebevi usulü esas alan Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde Resul'ün Kur'an'a dayalı sünneti ışığında karanlıkların aydınlığa çevrilmesi sömürü ve zulümlerin adalete yöneltilmesi için inşallah bizleri ahirette kurtuluşa götürecek tevhidi bir davet mücadelesini yeniden bayraklaştırmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim ben Müslümanların ilki olma ile emrolundum diye hatırlattığını unutmayalım. Kimse kalmamış olsa teslim olan tevhid ehli, tek tek etrafımızdaki insanlar dağılıp gitmiş olsa cemaatler saf değiştirmiş olsa, kolayı tercih etse, biz yine peygamberi çizgiyi, tevhidi mesajı inşallah sürdüreceğiz. Tek kişi kalsak da Müslümanların ilki, teki olmayı bir şeref kabul edeceğiz. Sürüye uymaktan, sürünün çobanı olmaya gayret edeceğiz. Rabbim hepimizi kitapta ölçüleri belirlenen, peygamberin hayatıyla nasıl yaşanılacağını gösterdiği tevhid ehli Müslümanlardan eylesin. Hiçbir şeye taviz vermeyen, gayri İslami unsurlara meyletmeyen, dünyevileşmeyen, dinini çıkarlara alet etmeyen, samimi, şuurlu, imtihanları e, kazanmaya gayret eden e, bedelini ödemeye hazır olan samimi müminlerden eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla nizam kelamullahil melikil azizil il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil-kelam ve izâ kure'el-kur'an festemi ve ansı tu'le allekum turhamun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnsat din, aynda Allah'ı İslam, sadek